Kaleidoskop podcast'i dinliyorsunuz. Kaleidoskop podcast fantastik kurgu ve bilim kurgu ile rol yapma oyunları üzerine ilan bir yayın. Evet, aynen öyle. Kaleidoskop podcast. Sezon 1, bölüm 1. Altıgür kaynakla söyleşi kısım 1. Merhabalar. Kaleidoskop podcast'e hoş geldiniz. Kaleidoskop podcast'in bu ilk bölümünde 1 Ocak 2009 itibariyle yeniden yayınlanmaya başlamış Kayıp Dünya'nın editörü Eddie, 6 D2 ve Mr. Goodbytes lakapları ile bilinen Altuğu Gürkan'ın laka konuşacağız. Konuşma bir miktar Halilce olduğundan birkaç bölüm halinde yayınlanacak. Giriş kısmını kesip içeriye geçelim. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Ee, Sayın Altuğ Gürkaynak Bey, e, bize kendinizden kısaca bahsetseniz ne güzel olur. Beni aslında şimdi ne yaptığınızı alakalı? Yani genel olarak e, şöyle bir e, Altuğ Gürkaynak kimdir diye anlatsanız bize çok şahane olur bence ya. Tamam ben Ankara hayranı ve İstanbul'da olarak Ankara'da buldum. Üniversite Ankara'da buldum başka Orada bilgisayar okurken merakımla, web tasarımla ilgilenmeyi oluşturdum. İki dersleri yoktu bence. Ee, web tasarımla kendi kendime uğraşırken, kendine web tasarım üzerine seminer verirdikten buldum okulda. Ertesi senemiz mezun olduk ve web tasarımı ders olarak. Bu gurur verildiği şeydi. Benim ben ne yapayım, tasarım işini biliyorum, ne yapsam, ne etsem. Ee, i̇şin esası benim kalit dünyada yani, bunun gibi şeylerle uğraşmaya başlamam, bilim kurgu online'da başladı. Onu onun tekniği veren de annemdi. Yani ben eve gittim dedim ki, ben web sayfası yapmaya gidiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ne seviyorsunuz? Bir bir seviyesiz? Birim kurulu seçiyorum, Fanta Atık. Onunla, onunla ilgili yapmaya başladım. Birim kurulu online ortaya çıktı. Seşindirken bir misafir iki senetlere kayıtlıyor. E, ortaya çıktı. İnter ve Geylani ile beraber başlamıştık. Kayıt sinayla uğraşırken, tabii bir yandan iş veya yani uğraşıyorum. Kayıt sinayla, Kobi. Çeşitli şişelerde de tasarımları yaptım, güzel işlerde çalıştım. Daha sonra askerlik, askerden sonra tekrar bir herkesin başına gelen kişi arama dönemi ve benim hayatımdaki kırılma noktalarından biri bir video ortamı İstanbul'da davet edilip işe başladım. Videoda çalışırken kayıtlarıyla maalesef çok kuvvetli ilgilenemedim ama kendimi tasarım ve mesleki açılarını oluşturdum. Şimdi de evliyim ve Sanakkaya değişiyorum şey yani. Tekrar uğraşıyorum. Bir daha tasarımlar yapıyorum. Ee, ve bu videoda da ufak işler çalışmaya devam ediyorum. Hocamla de buyurun. <gülüyor> Güzel. E tabii senle şeyde Kayıp Dünya'da ta e, tanıştık. Evet, evet. E, ben bilim kurgu online zamanını hiç görmedim. Dolayısıyla ancak böyle öyle de bir şey vardı ya filan diyebiliyorum. Neyse o zaman Kayıp Dünya'nın e, bir ön denemesi gibi bir şeydi. Bilinçli olarak değil ama. Ha. Mesela yazıların e-mail'ları gösterilmezdi. Sonrasında yani, bir korum alanımız yoktu. Sadece bilim kurgu konusunda haberler, makareler ve hikayeler. Ama daha çok hikaye tabii ki. Hmm, yani şey, evet. Bir prototip ama sadece tek, sadece bir bilim kurgu üzerine eğilmiş bir prototip gibi yani. Evet. Ekip toplanınca da, daha doğrusu Zeylani ve İlker'le hep beraber Orta Dünya Kafada'nın röza geldiğimiz bir üniversitesinde ne yapsak, neyse, bu işe fantezi de yapsak, yeni bir site yapsak diyip Peki, evet. Ha, sizin İlker ve Geylan ile ilk başladığınız site bilim kurgu online yani. Hayır, kayıp mı? Onlarla bir şey ha. kayıp. Aha, ne bileyim, işin içine fantezi ve bilim kurguyu şey Hayır, yapınca total e, Ha, tamam. Bilim kurgu online'ı biliyorlardı. Bunu bir şey yapalım. Ne yapalım? derken. Kardeşimin doğum gününde 6 Nisan'da kanlı dünya tipi ortaya çık. Ha, güzel. Bir maçta insan hiç çıkmaz. Heh, yani bu da benim esasen gelmek istediğim noktalardan birine geliyor. <gülüyor> kayıp dünya nasıl kuruldu e, gibi bir şeyim vardı. Hani sormak istediğim bir şey böyle <gülüyor> bir araya gelip hadi abi biz bir dergi yapalım diye mi ortaya çıktı? Hayır kayıp Dünya atıl amacı e, Ankara'da başlangıçta daha sonra da Türkiye'de deriz dedik. TRP oynatan, oyun oynatan kişilerin ilanlarını koyabilecekleri. İşte ben şu tarihte, şurada, işte evimde, orta dünyada, fark etmez, mekan, şu oyunu oynatacağım. Şimdiki konversiyonların listeleri gibi bir şey düşünmüştüm. Hı hı. Şu, şu diyem, şu tarihte, şu oyunu oynatacağım. Kendisi ilan geliyor diyem. Ya da oyuncular toplanıp şöyle bir oyun oynatıyoruz, kim oynatır diye. Bunların listelenebileceği forum gibi ilan sayfası gibi bir şey düşünmüştük. Baktık ki hiç kimse bir şey koymuyor, bazen bir yazı koyalım işte makale <gülüyor> Başladık makale yazmaya. Elf ya azam. Nasıl yapalım? Bunu düzenli yapalım. 15 günde 1 oldu. Çünkü değil ki yazı geliyor. Hikayeler, makaleler. 15 günde 1 çıktı. 3-4 ay kayıt mı ya? 15 günde 1 denir. Daha uzun sanki ya. Epey uzun süre. Ben... Önce, evet biraz daha oldum. 8 ay, evet, 9 ay falan gibi bir şey öyle devam etmişti gibi. Kasım doğru, her gibi... şey üzere bakmak. Geçmişte mi Evet yani <gülüyor> <gülüyor> ben 15 günde bir yayınlanırken birden bir ay, ayda bir yayınlanmaya başlayınca şaşırmıştım. Evet ama o mecburi bir şeydi çünkü. Evet, yani tabii evet, tabii ki yani. E... kalitesi düşmeye başladı. Hem ya... yazarlar vakit ayıramıyordu. düzenli yapmak istiyoruz ama vakit ayırabiliyoruz. yani şey zor bir şey 15 günde bir e... evet. birkaç makale birden yazmak çünkü ilk başta hatırladığım kadarıyla her yazar tek. E, yazı da yazmıyordu. Her birinin çok fazla yani 2-3 tane filan yazı yazan yazarlar vardı. Bir ya. kaç kişi. Birkaç kişi o şekilde da e, Yani ama şey, hani, çekirdek kadro öyle yazıyordu. Kadar. Evet. evet. Bir, bir kadro sürekli öyle. Ama yani ben mesela şeyi bilmiyordum ya. E, i̇lk başta oyun listesi amacıyla kurulduğunu e, kayıp dünyanın yani, evet. böyle bir şey hani vizyonu olduğundan hiç haberim yoktu. Ben direkt aaa dergi <gülüyor> falan gibi biliyorum olayı. <gülüyor> i̇lk sayısı bile dergi şeklinde çıktı ama. Zaten... <gülüyor> yani ilk sayısı doğal olarak dergi şeklinde <gülüyor> çıkmışlar. Bari bir şeyler olsun insanlar bir şey yok için değil. Ee... Siz koyuyorduk o zamanlar. Zamanla e, tabi uzmanları yazmaya başladı konularda. E, mesela yazarlık dersleri olduğunda evet, o işi evet. bilen birisi kullanmak gerekiyorsa bilen birisi. Bilen biri yani. Bir, bir, bir makale yazılacağı zaman o konuyu en iyi bilen yaptım istiyorduk ve o yönde bir sanırım bir konuda birden fazla makale olduğu da oldu evet. güzel bir şeydi çünkü amacı bir yerden sonra referans site olan. hem zorunluluğuna hem amacına gitti. şöyle ki bir referans site yoktu Türkçe kaynak yoktu bildiğin. evet çok fazla yoktu yani o şey fark etler bir şey okunacak mesela ya da o konuyu merak eden biri var ama kaynakların hepsi Kitap ve İngilizce. Tamam da Kürtçe kitaplar çıktı ama bunlarla ilgili yazı yazan, anlatabilecek kişiler işte şu üniversitenin, şu toplumdaki bilmem kim, i̇şte İstanbul'daki bilmem ne üniversitesindeki, kafedeki bilmem ne ağabey o bilir. O bulunamıyor ama onun yazılarının getirmenin bir yolunu bulmuyor. Evet, e yani hakikaten şey, hat hatta kayıp Dünya'nın yayınlanmadığı dönemlerde filan da sanıyorum... Türk fantaziası epey şey hani ee, kısır geçtiği dönemlerden falandı. Yani doğru düzgün hani yine şey kitap gerçekten evet ka şey kayıp dünya yayınlanmadığı dönem kitaplar filan çok sık yayınlanmaya başlamıştı. Hani bu fantastik kitaplarda iş olduğu filan keşfedilip sık sık yeni kitap çıkmaya evet. başlamıştı da yine de Ama hani maalesef, o konuda bir şey söylemem gerekiyor. Çok kalitesiz kediler, kalitesiz ki siz çıktı bu kitaplar. Alelacele çıktı kayıt evet. dünya şöyle söyleyeyim 2002-2003 yılları kayıt zirve yaptığı yılları artık çünkü hem bu taktöre ilgi vardı hem insanlar bu işi öğrenerek gitmek istiyor yani evet. sulaktan ilgiden insanları sıkılmıştı artık ve biz Ankara'da iki yayın bir çalışma yaptık Ankira ve Fenix yayınları hmm. ortak bir çalışmaya gittiler şöyle ki bu kitaplar çekebiliyor herkes kafasına göre çekebiliyor Ortak bir dil oluşturuyor. Ne biliyorsun? Silah isimleri mesela. Silah isimlerinde işte kılıç, kalkan, ok, nazırat ama bir türlü kılıç ismi var. Türüne göre. Açıkçası İngilizce bu konuda biraz spakiç. Orada anlattığı long sword mesela İngilizce gibi uzun kılıç. Türkçe'de uzun kılıç olarak çevirdiğini de fırlatmalıyım. Niye yapmıyoruz? Avucunun bir ismi. Var. Türkçe'de 7-8 çeşit ismi var. Çevirenler bunun orada nasıl tarif edildiğine bakıp, işte şunun için şu terim, şunun için şu terim kullanılması deniyordu o dönem. Maalesef Ankara'da iki yayınlığının çalışmasıyla kaldırmış. Evet, ee, evet. Devam etmez Ve kalitesiz fantastik eserler Evet, o kalitesiz çevirmeye çevirili kalitesiz çevirmeye başladı. Evet, evet. Yani o kalitesiz çeviriler yüzünden de şeyler, pek çok okur birazcık küstü herhalde zaten zamanla şeylerine, e, fantastik kitaplara filan. E, şunu söyleyeyim. Edebiyatta son dönemlerde, son 5 yılda e, sadece web siteleri değil, gazetelerin ve kültür e, gruplarının çıkarttığı ekler de çok önemli. Bu ekleri yapan kişilerin e, fantastik kitaplarla ilgilendiği bir dönem Yavaş evet. yavaş soğudular ve e, biz bu kitabımı tanıtalım deyip vazgeçtiklerine şahit hmm, Yani Olur. Genel bir şey, çekilme olmuş. Çekilme oldu, evet. evet. Ve biz buna şahit olup biz de soğuduk bir daha sonra. Sonra bir silkelendik. Sadece kayıtlı değil, diğer bütün fantastik eser çıkan aslındadır. E madem ki bu iş baş aşağı gidiyor, düzeltmek istiyorsak bir arada olmalıyız. Yani. İşte reylerleri bu bir konuda biraz silkelendi. Biraz daha kaliteli yapmak için yapamayanlar vazgeçti. Yapabilenler kaldı. Ve sağda solda unutulmuş birçok güzel eser yavaş yavaş Türkçe'ye kazandırılmaya başladı şu aralarda güzel gidiyor, keyifle seyrediyoruz. Yani evet, fena sayılmaz ama yine de ben çok memnun değilim mesela hala çevirilerin kalitesinden esasen. Eh yani, Yavaş yavaş düzelir diye umuyorum. Düzeliyor. Güzel bir üsteliste düzelmeye başladı. Bazı yorumluları çok ciddi şekilde, profesyonelce ve edebi açıdan yaklaşarak ilgileniyorlar. Çok şükür. Yani tabi yani bazıları hani şey ama bu hala bana bir miktar şey eser miktarda böyle şey numunelik parmakla gösterilebilecek kadar az filan gibi geliyor da yani o şey hani bütün şeylere çevirmenlere, bütün yayın evlerine yayılsa evet daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Hani fantastik eser sadece fantastik değil aynı zamanda edebi de çevrilmesi gereken bir şey ama işte evet. Ee, keşke de... hep Müzikler'in kendisi gibi ince ele sık sıkı Evet, yani keşke şey Cihdem Erkalı çevirileri gibi olsa bütün çeviriler. Keşke. <gülüyor> böyle ortak bir e, şey arzu e, şeyi yaptık mı <gülüyor> Ama işte e, nasıl diyorum? Biraz burnu büyük dilikten midir yoksa ben biliyorum o bilmez midir? Herkes, herkes değil. Ee, yayın evi çevirmen ikilileri kendi aralarında, ben bunu böyle yapıyorum tamam mı? Tamam. Kendi aralarında ayrı ayrı farklı jargonlar oluşturuyor. Bütün evet. yayın evlerine, bütün bu sektörde çeviri yapanların ortak bir dili olsa çok daha rahat olur. Doğru doğru. Orjinalleri kitapların ortak bir dilde izliyor. Tabii yani zaten aşağı yukarı tek bir şeyden yayın evinden falan çıktığı için ilk başta yani TSR'ın yazarları tarafından filan yazıldığı için şeyler, kitaplar... ya yani Jargon tek. Watashiwa evet. Kareidoskopu. O zaman ben sana bir de şey sorayım ya. Ee, şimdi hani bu konuşurken filan hafif değiniyoruz. Tabii hani şöyleydi, böyleydi diye de... Şeyin... Ee, Türkiye'deki fantazya manzarasının diyelim... Geçmişiyle bugünü arasında da çok ciddi bir fark var esasen. Sağlar kadar fark. Evet, yani hani şeye baktığımda ben 2000 başlarına filan e, kayıp dünya olsun, lost library olsun filan, hani ciddi şey, hani e, entelektüel birikimi olan cidden entelektüelite yönelmiş, böyle hani e, bir şeyler üretmeye, geliştirmeye, bir şeyler yapmaya yönelik. E, şeydi sitelerdi ve hani bunun için ciddi ciddi uğraşan adamlar da vardı. Fakat bugün Hı -hı. sitelerin çoğu e, şey hani birkaç RRF ufak tefek istinad. Evet yani şey e, ufak tefek istinadın dışında şeyler. E, hani bir araya gelip geyik çevirelim, olmadı forum üzerinden rol yapalım e, filan falan gibi bir haldeler. Ama bu da güzel bir şey. Çünkü forum üzerinden yapılan rol de, e, eğer doğru yapılırsa, güzel yapılırsa edebi içeriği olan ve doğaçlama bir eser. Eserleşiyor daha doğrusu. Eser demeyeyim ama eserleşiyor. Çünkü dol gider yazı kalır bu yazılan göller Eğer bu veri tabanlarda tabii saklanır ve ileride bir gün okunmak üzere metin haline getirilirse çok güzel şeyler çıkabilir. Ama sadece bunun olması güzel değil. O yüzden biraz eski müzler oldu. Çünkü eski dönem diyeceğim o 2000 2004 arası dönemde. Biz bir oyun yöneticisini mumla arardık ve bulduğumuzda sarılırdık ve o adam da iyi oyuncu olduğu zaman mutlu olurdu. Evet. Terepe için konuşuyoruz. Tabii tabii. Fantastik edebiyat için maalesef üretim çok azdı ama üreten adam da bunun orijinalini, usulünü ve güzeli bildiği için canı isteyerek ve içi giderek üretiyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet evet. Yani çok net olarak. Şimdi yapmadım olmasın diye aynen, evet, aynen öyle Aynen öyle. Yani şey hani eee ortaya konulan şeyler arttı fakat zaman içerisinde şey kalitesi e, azaldı. Hani ortalama kalitesi diyelim yine. Çünkü hani aralarından çok iyi yazarlar, çok iyi e, oyun yöneticileri yine hani e, şeylerde çıkıyor. Ama hani o kadar çok kişi yapıyor ki hani bazıları yapmasa daha iyi falan dediğim oluyor benim. Yani evet, şey eee evet. İşte şey bir sitede geçenlerde İzmir konu öncesinde bir konuya rastladım ee, arkadaşın biri yani arkadaş derken tırnak içinde arkadaş e, şey açmış bir başlık açmış ee, bu zarlar nasıl kullanılıyor bana öğretin İzmir konuda oyun oynatacağım diyor yani burada evet yani İzmir, İzmir konudan bir hafta öncesi filan konunun açılış zamanında yani bunun kim olduğunu bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim. <gülüyor> E, PRP'de daha doğrusu rol yapma oyunlarında bütün rol yapma oyunlarında esas amaç zarın kaç geldiği değil. Tabii yani tabii. Bu arkadaş aslında bu işi tam ruhuyla yapıyor olabilir. Çünkü onun amacı bir senaryo dahilinde oyuncularını oynatmak, keyif aldırmak. İşte 20 attın oradan 4 geldi 3 şundan düşeceğiz. Bu zaman içinde oyunu oyunu de keyfini kaçırıyor şimdi. Ya e, o konuda kaçır. katılıyorum da hani e, ben şeyde de hani, e, hani Tabii bilmesi iyi olur. Tabii yani olur şu açıdan. Yani. Hani zarları aldım. Hani tamamen Freeform oynatabilir. Ben onunla bir şey demiyorum ama benim anladığım kadarıyla bu tamamen hani şey e, hani zarları da kullanacağım. Çok, çünkü çok eğlenceliler ama bu işin nasıl yapıldığını da bilmiyorum. E, gibi bir, o şekildeyse e, fena. O şekildeyse. Yani <gülüyor> şey çünkü hani e, bu tırnak içindeki arkadaş ne kadar zamandır şeyde piyasada filan hiçbir fikrim yok ama ilgili listedeki ilk veya ikinci mesajı falan da herhalde attı. Yani evet, e, şey. Onları söyle biraz. Yani önemli olan niyetmiş. Yani, diye... <gülüyor> niye <etmiş? gülüyor> ama işte ben şu yüzden de sıkıntılıyım biraz. Böyle e, yani şimdi oynattığı oyuna eee D&D ya da D, şey hani D20 sistemiyle oynatıyorum diyecek. E, sitede tanıtımını yaparken, konvensinin yani oyun listelerinde tanıtımını yaparken, fakat hani oynattığı oyun esasen böyle bir şey olmayacak neticede. Dolayısıyla gelen evet. insanlar da e, hobiden e, yavaş yavaş soğuyabiliyorlar. 2005 senesinden sonra Meticon'un 2005 senesinden sonra böyle bir şey olmuştu. Herkes herkes herkes oyun oynattı. Sonra e, şey, hatta o seneden sonra net olarak Meticon ciddi bir düşüşe geçti. Bu sene filan ancak toparlandı sanıyorum. Olabilir. Yani şey bu da bir ilginç ya. Yani azizim insanlar okumuyor'a getiriyorum ben her seferinde <gülüyor> konuyu. Çünkü cidden cidden rahatsızım yani. <gülüyor> tamam haklısın ama bence Diem's gibi kurallara o kadar da uymamak gerekiyor bence. E, Hatırlarsan hmm. Kaya sırt çantasında bütün kurallarla gezerdi. Ya Kaya'nın yaptığı zaten abartı bir şeydi ona her zaman katılıyorum. Tamam abartı ama e, şu anki TRP toplumu İstanbul Türkiye'deki TRP toplumu kurallara sonuna kadar riayet eden, hayır o öyle değil böyle ve elinde hesap makinesiyle oyun oynayan bir toplum haline geldi. Evet evet öyle, öyle o yani e, evet. o da rahatsız edici o da rahatsız edici ben e, hani sonuna kadar şey yapma o... duaçlama birinci sırada değil şu anda şans oyununa dönüştü en yüksek katan kazanıyor var bu koni. Evet güzel güzel oldu evet <gülüyor> yüksek <gülüyor> kapan <gülüyor> kazanıyor <gülüyor> e, neyse evet De, şey 2017 projesi diye bir şey oldu ya şey evet, e, kayıp evet. dünyayla ilgilenmediğin dönemde askere gitmeden önce askerden döndükten sonra askerden falan gibi bir, bir ay, ay kadar önce evet ben kayıp dünyayı bir arkadaşımıza emanet ettim. Ee, özellikle bir ay an önceden anlatırken çünkü bir sayının kendisini çıkarması diye olacaktı. Çünkü ben 15 ay ortalarında olmuyordum. 15 ay yaptım. Ee, bu arada sıkıntı bastı. Baba, ne edeyim? 2017 diye yaptım. 2017'de sadece bilim kurulu üzerine haber sitesiydi. Çünkü i̇şte kendi hikayemi koymak yanlış oluyorsa başka bir iki arkadaşımın hikayesini boş durmamak için yaptığım bir projeydi. E zaten çok açık tutamadım. Evet. Sonra da epey kısa bir süre sonra şey yaptı. Zaten orada askere gittin dediğin gibi filan. Gerçi askerde evet, de bir şeyler evet. yazmaya filan devam etmiştim de orada yani daha ziyade askerde... fantastik olduğu için şey hani yayınlanmadı da şeyde. Yok gitmeyi... yayınlanmadı ama üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Askerde başlayan ve işte yılda bir bölüm yazabildiğim bir çizgi roman projem var. E, proje değil de daha doğrusu el oyalaması. Arada yazıyorum nasıl olmuş diye. Aşağı doğru gösteriyorum. normal diyorlar. <gülüyor> yani zaten ben bu <gülüyor> işlerden değilim, diyorum. Kalıyor, tekrar, e, işte heveslediğim zaman bir bölüm daha yazıyorum. E, bir vampir avcısı olduğu, kulesi tertemiz yazdığınız, o müthişlerle oynuyorum. Ne tabii ki çıkardı, falan gibi biliyorum. Belki He. çıkar. Belki, ya yani ummalım çıksın, çünkü ben keyifle de okuyordum kendisinin maceralarını. Kaleideskop Podcast'in birinci bölümünü dinlediniz. Altıoğlu kaynaklı söyleşimiz ikinci bölümde de devam edecek. Bir sonraki Cuma saat 13:00'da yeni bölüm burada yayınlanmış olacak. Kaleidoskop Podcast Cuma'sı saat 13'te burada görüşelim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Kaleidoskop Podcast'te dinlediniz. Bu podcast'in içeriği Creative Commons Attribution Non-commercial share 3.0 Unported lisanslanmıştır.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 Intro ve outro müziği 2012 adlı grubun Liberta adlı eseridir. Bu şarkı PotSafe Music Network'ten alınmıştır. PotSafe Music Network'e music.potshop.com adresinden ulaşabilirsiniz.